Auzubillahi inneşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Allah'ım şahli sabrımı ve yasirni emrimi ve helul ukte min lisanı fekfe kavli. Allahumme al hakka hakkan ve rzuqna ittiba'ahu ve aynil batila batilan ve rzuqna rzuqna ihtinabe. Amin. Geçen haftaki dersimizde en son Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vahiy ile kininden konuştuk. Vahyin başlangıcı diye Buhari'nin Hazreti Ayşe'den rivayet etmiş olduğu hadisi ele aldık. Hadisi tahlil etmeye çalıştık. ehl Sünnet imamlarının bu hadis çerçevesindeki görüşlerini söyledik. Ve en önemli çıkardığımız nokta davet ilk başlangıç gününden son gününe kadar bela ve imtihan davetidir. Öyle değil mi? Rahatlık daveti değildi diye. Bunun üzerine bazı deliller ne yaptık? Bazı deliller zikretmeye başladık. Ve en son dedi ki vahyin kesilmesinden bahsettik. Vahiy kesildikten sonra racih olan görüşe göre dedik. Şeyh İbni Hacer'in görüşüne göre, Şeyh Mübarek Furi'nin görüşüne göre, toplum arasında yaygın olan görüş 3 sene, 2 sene 6 ay değil de 10 gün hani biz Şevval Ramazan kıyası yapmıştık 10 gün olduğuna karar vermiştik veya 3 gün görüşünün de tercih edilen bir görüş olduğunu anlatmıştık şimdi bugün inşallah vahiy kesildikten sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam e, Hiram ağar arasından eve doğru gelirken gökten bir sesin kendisini nida ettiğini söylüyordu Kısa Bukhari ve Müslim'de Peygamber aleyhissalatü vesselam diyordu, ben sağıma baktım kimse yok, soluma baktım kimse, önüme arkama baktım, hiç kimse yok. Sonra gökyüzüne baktım ki, Hira mağarasında bana gelen melek, bana sesleniyor, ey Muhammed diye. Eve koştum, dedim ki Hatice'ye, Zemmiluni, zemmiluni, deftiruni, deftiruni, benim üzerimi örtün, beni kapatın dedim. Ve benim üzerime soğuk su dökün dedim. Daha sonra diyordu, ben bu haldeyken, Allah subhanahu ve yine ne ayetlerini indirmişti? Ya eyyuhel muddetsir, Kum fe enzir ve Rabbek fe ve siyabeke fetahhir. Ey örtülere bülünen peygamber, kalk ve uyar, Rabbini yücel ve elbiseni temiz tut, şirkten uzak dur, putlardan ve pisliklerden kaç ve Rabbin için sabret diye Peygamber aleyhissalatü vesselama emrediyordur. Ve alimler, Ya eyyuhel muddettir, Kum fe enzir, kalk ve uyar ayetiyle davetin başladığını, artık Peygamber aleyhissalatü vesselamın Rasul olduğunu ve insanlara bu risaleti ulaştırmakla mükellefiyetinin başladığını söylüyorlar. Bu döneme de gizli davet dönemi diyorlar. Yani bu dönemin başlangıç dönemine alimler ne diyorlar? Alimler bu dönemin başlangıç dönemine gizli davet dönemi diyorlar. Bu dönemi inşallah önce biraz anlatmaya çalışacağız. Bu dönemde olan olayları anlatmaya çalışacağız. Bu dönem çünkü fazla olay görünmeyen bir dönem. Davet gizli olduğu için işkencelerin henüz başlamamış olduğu bir dönem bundan dolayı bu olayları anlattıktan sonra da yine her zamanki gibi dersler çıkarmaya çalışacağız ve özellikleri çıkarmaya çalışacağız ve Allah'ın bize vermiş olduğu imkan dairesinde aksınızla nasıl bağlantı kurabiliriz, nasıl bir nebevi menheç oluşturabiliriz diye bundan bahsedeceğiz inşallah. İlk başta arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın üzerine bu emir indiği zaman ilk dersimizde anlatmıştık hatırlıyorsanız davetin başlangıcıyla ilgili Hazreti Hatice Peygamber aleyhissalatü vesselama iman ediyordu özellikle işte Peygamberde gördüğü güzel ahlaktan dolayı. Kelle wallahi ma yugzike Allah inneke rahme diyordu şeye e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Allah seni hiçbir zaman rezil etmez diye. Ve veraka ibni nevfelin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Musa'nın Musa üzerine Allah'ın gönderdiği Cebrail'dir bu. Namustur, vahidir demişti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. O da Peygamberimize iman etmişti. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamla Hazreti Hatice yeryüzünde sadece Allah'a ibadet eden yani Allah'ın istediği şekilde son Risalet çerçevesinde Allah'a iman eden iki insandır. Tabi biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam Ebu Talib'in yanında yetişmişti. Ve Ebu Talib çok fakir olduğundan dolayı Peygamberimizle Abbas Ebu Talib'in çocuklarını alıp yükünü hafifletmek istemişlerdi. Daha önceden Risaletten önce Hazreti Resulullah şeyi almıştı. Hazreti Ali'yi almıştı aleyhissalatü vesselam yanına. Tabi bunlar evde ibadet edince namaz kılınca ve bir takım ibadetler yapınca Hz. Ali'nin ilgisini çekiyor. Kim alimlere göre 8 yaşında, kimisine göre 12 yaşında. İlâ mâhirihî velâkin buluk çağına ermemiş yani. Peygamber aleyhissalâtu Vesselam ona diyor ki ey Ali diyor Müslüman ol. Yani ona anlatıyor ben son peygamberim, gel bana iman et diyor. Hz. Ali de diyor ki ben babama bir sormam lazım. Peygamber aleyhissalâtu Vesselam da davetin yayılmasını istemediğinden dolayı Hz. Ali'ye diyor ki yani ya Müslüman ol ya da hiç kimseye bir şey söyleme. Bu sende gizli kalsın diyor. Hazreti Ali gecelerini düşünüyor. İbn-i İshak rivayet ediyor. Siyer kitabında. Diyor, Allah beni yaratırken babama danışmadı. Peki ben niye Allah'a, Allah'ın gönderdiği dine tabi olurken babama danışacağım ki? Diyor. Ve sabah Peygamber aleyhissalatü vesselam'a geliyor. Diyor ki ya Resulallah, benden ne istiyorsun? Şu sözlere dikkat edin. Bu davetin daha yeni başladığı an. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, sen ne şehadet etmeni istiyorum. Eşedü en la ilahe illallah, Sadece Allah'a ibadet edip, Latı ve Uzza'yı inkar etmeni istiyorum sadece Allah'a ibadet edip Latı ve Uzza'yı inkar etmeni istiyorum ve Allah'ın dışında tapılan, ibadet edilen bütün her şeyde inkar etmeni istiyorum diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu söylediği de daha bir çocuk davetin ilk aşamasında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tevhidi olduğu gibi çocuğu anlatıyor, anlamaz, aklı kaldırmaz değil çünkü fıtrat üzerine daha çocuk Peygamber ona fıtrata uygun olan şeyleri söylüyor Hz. Ali de tabi bunu kabul ediyor ve Müslüman oluyor bu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a racih olan görüşe göre ikinci iman eden e, şahıs. Tabi biraz e, Şiilere karşı Şiileşen Sünnilerde genelde Hazreti Ebubekir ilk başta iman etti derler. Şiiler Hazreti Ali ilk başta iman etti derler. Böyle boş bir tartışma var. O mu iman etti, bu mu iman etti önemli değil. İkisi de Allah'ın tövbe suresinde el الْاوَّلُونَ مِنَ muhacirin dediği o muhacirlerden ilk olanlar dedi Hazreti Ali ve Hazreti Ebu Bekir Ve ikisinin de mekanı zaten bellidir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara övgüleri Daha sonra Peygamber'in Ahzablı kölesi ve şey Ahzab suresi inmeden önce Peygamber'in evlatlığı olan Zeyd İbni Harise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Evinde yaşıyor o da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona da daveti sunuyor Zeyd İbni Harise de daveti kabul ediyor Bunlar ilk Müslümanlar Hatta Abbas'ı adamın biri soruyor, bu Muhammed ne yapıyor diye. O da diyor, vallahi yeryüzünde onunla beraber sadece üç kişi vardır. Allah'a ibadet eden onlardan başka üç, bu dine tabi olan üç kişiden başka kimse bilmiyorum diye. Böyle bir gurbet zamanında yaşıyorlar. Daha sonra tabii ben bütün Müslüman olanların kıssasını anlatmayacağım. Peygamber aleyhissalatü vesselama böyle Müslüman olmuş cüzide şahısların kıssasını anlatacağım. Sonra bunlardan inşallah dersler çıkaracağız. Çünkü üç yıllık davet boyunca Resulullah'a takriben, yani yaklaşık olarak iman edenlerin sayısı 130'dur. Hepsini tek tek anlatamayız. Daha sonra Hz. Ebu Müslüman olmak kısası var. Hz. Ebu Bekir, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önceden arkadaşı biliyorsunuz. Hem de çok yakın arkadaşı. Ey Muhammed diyor nedir bu duydum? Kureyş diyor ki yeni bir dinle gelmişsin. İbni Hişam rivayet ediyor bunda. Yeni bir dinle gelmişsin ey Muhammed. Ve sen bu dininde müşriklerin akıllarını kıt görüyormuşsun. Hani İbni Kesir tefsirinde demiş ki Enbiya Suresini tefsir ederken. Müşrikler Peygamber diyordu. maalesef bu Rajuli Bizim akıllarımızı kıt görüyor bu adam yani. Hazreti Ebü Bekir diyor, sen müşriklerin akıllarını kıt görüyor musun? Ve babalarını tekfir ediyor musun? Onların babaların ateşli olduğunu söylüyor musun diyor. Rasulullah onu anlatıyor, ben Allah'ın gönderdiği elçiyim. Ben işte sadece ona ibadet edilmekle gönderildim diyor. Ve ona Kur'an-ı Kerim okuyor. Hazreti Ebü Bekir Müslüman oluyor. Ve daha sonra Peygamberimiz diyor, Vallahi... Ben kime daveti sundumsa mutlaka düşündü ve tereddüt etti. Fakat Ebubekir hiç tereddüt etmeden benim davetimi kabul etti diyor. Ve Hazreti Ebubekir Müslüman olduktan sonra toplumun ilk davetçisi oluyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ilk havarisi oluyor, ilk yardımcısı oluyor ve özellikle toplumdaki işte ticaretteki yeri, toplumdaki kişiliği ve ahlakından dolayı çevresindeki insanlar onun sözüne biraz itibar ediyorlar. Ve ilk başta Hazreti Osman'ı davet ediyor. Hazreti Osman Müslüman oluyor. Ondan sonra Zübeyr, Zübeyr ibn Avam Hazreti Ebubekir sayesinde onun vesilesiyle Müslüman oluyor. Talha ibn Ubeydullah, Abdurrahman ibn Auf ve bunlar gibi böyle güzide insanlar. Yani şu isimlere bir bakın. Sürekli dillerde dolaşan isimler. Bunlar ilk Müslümanlar ve daveti sonuna kadar, davetin yükümlülüğünü yükümlenebilen, hiçbir zaman peygamberi yarı yolda bırakmayan insanlar. Bunlar Hazreti Ebubekirle beraber Müslüman oluyorlar ve İslam'da ilk defa gizli davet olayı başlıyor. Hazreti Ebubekir insanlara gidip bir şeyler anlatıyor. İnsanlar tam anlamayınca kollarından tutup Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getiriyor. Peygamber onlara Kur'an okuyor, daveti onlara sunuyor ve insanlar Müslüman oluyorlar. Daha sonra yine ilginç kıssalardan o dönemde Müslüman olanların için bunlar hep eşraf kesimidir. Kat ediyorsanız eşraf kesiminden olup Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman edilmek. Halid bin Said adında bir adam bir gece rüyasında görüyor ki bir şeyin çukurun yanında ateş çukurun yanında çukurun içerisinde düşecek. Babası onu çukura itiyor. Resulullah onun belinden kavruyor, onu çukurdan geri çıkarmaya çalışıyor. Sürekli bu şekilde sabah gelip bunu şey anlatıyor. Hazreti Ebubekir'e anlatıyor radıyallahu anh. O da diyor ki gel seni Muhammed'e götüreyim diyor. Vallahi senin baban ateş ehlindendir ve seni ateşe itiyor. Muhammed ise seni kurtaracak olandır diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona daveti sunuyor. O şakısta kabul ediyor. Tabi Peygamber'e soruyor. Ne istiyorsun benden ey Muhammed? Sana iman etmen karşılığında. Peygamberimiz Ali'ye söylediklerinin hemen hemen aynısını ona da söylüyor. Şehadet etmen... Allah'a sadece ibadet edip, Allah'ın dışında ibadet edilen, fayda ve zarar vermeyen her şeyi ne yapmandır? Her şeyi inkar etmendir. Daha sonra bir de Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına, Müslüm'de, daha cahiliyesinde Müslümanken, adam biri geliyor, cahiliyesinde İbrahim'in milleti üzerineyken, şirk koşmaz biri. ''E Muhammed diyor, ben zaten şirk koşmuyordum, duydum ki sen de böyle bir şeyler söylüyormusun, Ne istiyorsun, neye çağırıyorsun insanları?'' diyor ben insanları akrabaya iyiliğe ve bütün putları kırmaya ve Allah'ın dışında ibadet edilenlerden uzak durmaya çağırıyorum, çağırıyorum diyor. O da diyor zaten bu İbrahim'in dinidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi oluyor. Bunlar genelde böyle toplum içerisinde tanınmış insanlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olması. Tabi davet bunlara sınırlı olan bir davet değil. Ayrıyeten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olanlara baktığımız zaman Bilal, Habbab İbni Eret, Zeyd İbni Harife, ondan sonra ve bunlar gibi Yasir ailesi, öyle değil mi? Ammar, Sümeyye, bunlar da toplumun içerisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden köle tabakası dediğimiz toplumun içinde fazla bir değeri olmayan insanlar ve çoğunluk bunlardan müteşekkildi. Yani toplumda genelde köle mahiyetinde olan insanlar, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ne yapıyorlardı? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a tabi oluyorlardı. Tabi burada birçok kısa var. Dediğim gibi takriben alimler 130 kişinin farklı farklı kabilelerden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettiğini söylüyorlar. Sadece biz kaç tane örnek verdik, bunlardan dersler çıkaracağız. Hepsinin İslam'ı genelde bunların çerçevesinde dönüyor. Yani ya rüya görmüştür, ya bir rahipten duymuştur, ya bir işte ee, yoldan geçen biri ona tevhidi anlatmıştır. Gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a o da danışmıştı. Bu şekilde genelde insanlar Müslüman oluyorlardı. Hal bu şekildeyken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam davetin böyle bir kerede Peygamber Aleyhisselatü Vesselam davetin bir kerede yayılmasını istemiyordu. Neden? Çünkü davet bir kere de yayılırsa belki müşrikler bir kere de Peygamber aleyhissalatü vesselam'a saldırabilirlerdi. Peygamber aleyhissalatü özel ve seçtiği insanlara dikkat ederseniz bu insanlar genelde Peygamber'in özel tanıdığı her çevresinde olan veya Ebubekir'in tanıdığı. Davetin çemberi bellidir yani Peygamber'in çağırdığı insanlar belli insanlardır. Her bu üzereyken Allah subhanahu ve sellem, Müslümanlara namaz bulmayı elde ediyor. O gün Müslüman olan insanlara. Biliyorsunuz bazılarına göre ilk şöyle başlıyor namaz. ya Gecenin bir kısmında, ağzında veya çoğunda kalk ve Rabbin için namaz kıl. Neden? Çünkü biz sana ve Kur'an'ı tane tane oku, çünkü biz sana ağır büyük yük yükleyeceğiz diyor Allah subhanahu ve sellem peygamber aleyhisselatü vesselama. Ve alimlerin raci olan görüşüne göre hiçbir aşamada peygamber aleyhisselatü vesselam ve müslümanlar namazsız olmamışlardır. Hiçbir aşamada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Müslümanlar namazsız olmamışlardı ve biliyorsunuz belki futursan namaz babında görüyorsunuz Hz. Ayşe diyor: "Ölümüne sonra Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve al Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iki kere namaz falz da Daha sonra işte, hijat ettikten sonra mukimken, insan seferi değilken, sefere çıkmadan yolculuk halinde değilken namaz şuartıldı. Seferi namaz da iki rekat üzerine kaldı diyordu. Ve hafız Hacaz diyor zaten diyor zaten, yani racih olan görüşe göre kesin namaz vardı. Fakat nasıl namaz kılıyordu? Bunda ihtilaf var. Yani beş vakitin içerisinden bazı vakitler kılıp bazı vakitler kılmıyor muydu? Bazı alimler diyorlar sadece sabah namaz kılıyordu. Güneş doğmadan önce ve güneş batmadan önce namaz kılıyorlardı. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl namaz kılıyordu? Çünkü namaz müşriklerin ibadetinden çok farklı bir ibadet öyle değil mi? Peki Peygamber müşrikler arasında davet gizli bir davet nasıl e, namaz kılıyordu? Bazıları Peygamberin bazı namazları Kabe'nin yanında kıldığını söylüyorlar ve müşriklerin buna ses çıkarmadığını söylüyorlar. Çünkü neden? Müşrikler her ne kadar davet gizli olsa da daveti duymuşlar. Davetin içeriğini de duymuşlar. Derin, Hz. Ebubekir Bekir Peygamberden duymadı daveti insanlardan duyup gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Veya o da mesela Ebu Talib ilk sorması nasıl oluyor? Peygamberle Ali'nin namaz kıldığını görüyor ve bunlara soruyor siz ne yapıyorsunuz diye. Veya mesela o bahsettiğim cahiliyedeyken İbrahim'in dini üzerine olan adam gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor sen neye çağırıyorsun ey Muhammed diyor. Bu da bir de gösteriyor ki davet ne kadar gizli olursa olsun müşrikler daveti de duymuşlardı. Davetin içeriğini de duymuşlardı. Yani işte bunlar akıllarını kıt gördüğünü, babalarını tekfir ettiğini, ateşte olduğunu söylediğini bunu da duymuşlardı. Ama yine de Peygamber genelde ashabıyla beraber İbn-i İshak şehir dışına doğru yani Mekke'nin biraz daha dışına doğru çıkarak namaz kıldıklarını söylüyor. Bazı namazları da kuşluk namazını, kuşluk vaktinde namazı Peygamber Kabe'nin yanında kıldığı da söyleniyor. Bu süreç içerisinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden insanların sayısı bunlar. Ve bu süreçte inen ayetlere baktığımız zaman, yani bu üç senelik süreçte tevhid, tevhidi kuvvetlendiren, ahirete imanı kuvvetlendiren, imanı insanlarla kuvvetlendiren noktalar. iki Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği dinin dışında olan tüm din ve sistemlerin tekfir edilmesi, bunlardan beri olunması, bunların inkar edilmesine yönelik ayetler. Öyle değil mi? Daha hiçbir şey insanlar bilmeden Peygamberimiz bir çocuğa bile Latuz'a, ve lat uzatsa bile değil. Allah'ın dışında bütün ibadet edilenlerden ne yapmak? Uzak durmaya seni davet ediyorum diyordu. İki bu, Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın namaz diniyor. Hiçbir mekânda değişmez ve İslam'ın temeli değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kişiyle küfür arasındaki çizgi dediği namaz. Ee, Müslümanlara farz bu dönemde. Ve aynı zamanda bu dönemde ayetler hep ahlak ve tesbih'e yönünde. Yani insanların nefislerini temizlemeleri cahiliyeden onlarda kalan bazı kötü ahlakların yavaş yavaş gitmesi. Bunu da neyle yapıyor Allah? Cennetle müjdeleme ve ateşle korkutma yöntemiyle insanları içinde bulundukları kötülüklerden temizlemeye çalışıyordu Allah subhanahu Bu genel olarak gizli davet döneminin özellikleri ve davetin gizli olarak yavaş yavaş evlere yavaş yavaş kölelerle özellikle evlere girmesi. Şimdi bu döneme döndüğümüz zaman, başına döndüğümüz zaman, birinci olarak dedi ki mesela İbn-i Kayyum Zabdül ve daha birçok alim genel olarak yaklaşık bu dönemin 3 sene sürdüğünü söylüyorlar. Peki şimdi biz İslam'ın davetçileri olarak bir yerde davete başladığımız zaman 3 sene mi insanları davet etmek zorundayız? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam davet etti diye. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Neden böyle bir şey yok? Çünkü Peygamber hal ve zamana göre davetin gizliliği 3 sene sürdü. Öyle değil mi? Ve davet bunun büyük deliliği açığa vurulduğu zaman davet açığa vurulduğu zaman daha Mekke'nin çevresindeki kabilelerden Müslüman olan insanlar daveti gizli tutuyorlardı. Daveti açığa vuramıyorlardı. Neden? Ne anlıyoruz buradan? Demek ki herkes kendi bulunduğu hal içerisinde ve kendi bulunduğu zaman ve insanların konumuna göre davetini ya gizliden anlatır veya da davetini ne yapar veya da davetini açıktan anlatır. Bazılarının yanlış anladığı gibi Peygamber 3 sene boyunca gizli davet etti. Biz de 3 sene boyunca gizli davet edeceğiz diye bir kaide yok. İkinci nokta. Gizli davetin bitimini Allah teala peygamber aleyhissalatu vesselam'a e haber verdi. Fasda' bima tu'umer ve a'arid anil müşrikin. İnna gefeynake el-mustehzi'in. Ey Muhammed sen emin olunduğunu insanlara açık bir şekilde anlat. Hatta fasda' biliyorsunuz suda' baş ağrısı ve aşşiddetli baş ağrısı çatlatırcasına kendini insanlara ne yap daveti ulaştır ve müşriklerden de yüz çevir artık. Ve diyor da Allah Biz o seninle dalga geçenlere yeteceğiz yani Onlara karşı biz, sen, biz sana yeteriz Biz senin vekiliniz diyordu Allah subhanahu ve ta Tamam Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu vahiyle ile bildi Peki bugün İslam'ın davetçileri Veya cemaatler nasıl gizli davet aşamasından e, Açık davet aşamasına Geçtiklerini nasıl anlayacaklar Bu nasıl olur arkadaşlar Ne zaman ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın Çevresindeki insanlar Belli bir seviyeye geldiler ne zaman ki akil onlarda tam bir şekilde yerleşti ve artık bu ilk nesil davetin yükünü yükümlenebilecek seviyeye geldiler. Allah subhane ve teala açık daveti onlara emretti. Peki bugünkü cemaat liderleri nasıl yapabilirler bunu? Ciddi manada ve programlı bir ile ancak bu mümkün olabilir. Yani elinin altında olan fertlerin durumunu, okuyuş şeklini, akidenin ne kadar yerleştiğini, cahiliyenin etkileri ne kadar onlardan gittiğini bileceksin ki, sen de artık açık davet dönemine geldiğini anlayabilesin. Bu da konferanslarla, yani konferanslar da güzeldir ama sadece konferans, gazete, radyo e, gibi hizmetlerle bunun anlaşılması mümkün değildir. Bu nasıl olur? Ciddi manada bir örgütlenmeyle olur. Çünkü bize vahiy gelmediğine göre biz anca elimizin altındaki insanlara programlarını biz yaparız, bunların programlarında güzel yetiştiğini anlarız. Ve bu programda gerçekten artık daveti yükümlenebilecek seviyeye geldiklerini gördüğümüzde artık bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi daveti insanlara açık açık söyler ve ne yaparız müşriklerden beri olduğumuzu çok açık bir şekilde açıklayabiliriz. O zaman sadece şer'i ilimlerin yanında şer'i ilimler değil bugün özellikle davetçi olan Müslümanların örgütlenmenin şekilleri örgütlenmenin işte sosyal mesela nasıl toplum yapılarını hangi toplumların ne tür örgütlenmeye müsait olduklarını da ne yapmanlar lazım? Hangi toplumlarında ne tür örgütlenmelere müsait olduklarını da öğrenmeleri lazım ki toplumu güzel bir şekilde örgütlesinler, davet ettikleri insanları ve bunların seviyesini sürekli kontrol altında tutabilsinler. Aynı şekilde eğitimci insanlara ihtiyaçları var. Rehberlik eğitimi almış insanlara ihtiyaçları var ki insanların ne seviyeye geldiğini, verilerini ne kadar aldıklarını anlayabilsinler. Bu da dediğimiz gibi neydi olur? Sıkı bir diyalog ve ciddi manada bir örgütlenme. Gerekirse her ferdin ne yaptığını tek tek bilme şeklinde ne olur? Olur. Diyeceksiniz ki bu çok zaman alır ve çok uğraş alır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da çok uğraştı bu şekilde Erkam'ın evinde yapmış olduğu dersler, insanlara tek tek özel gidip tek tek anlatması, tek tek ayetleri insanlara okuması peygamberi çok yoruyordu ve peygamberin çok vaktini alıyordu. Ama bakın davet açığa vurulduktan sonra bu çok azınlık olan topluluk daveti yüklenebildiler. Hiçbir şekilde peygamberi yarı yolda bırakmadılar. Hicret edelim dediği zaman canlarını, mallarını bırakıp hicret edebildiler. Belirle babalarınızı, kardeşlerinizi öldürün dediği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hiç gözlerini sıkmadan kendi babalarına, kardeşlerine kılıç çektiler. İşte bu neyin meyvesiydi, bu neyin semeresiydi? O cizli davet döneminde Peygamberin yorgunluğunun Gerekirse Peygamber tek tek gidip hepsine inen ayetleri okuyordu yani. Bunun ne kadar vakit aldığını düşünsenize. Tek tek onları bir araya topluyordu veya bu bayağı yorucu bir iş ama bunun meyvesi ne? Bunun semeresi de çok güzel. İleride bunu getiriyor. Ve konunun başına dediğim gibi zikretmiş olduğum isimleri şöyle bir düşünün. Yani son güne kadar Peygamber'in yanında sebat etmiş, savaşlarda kendilerini oklara kalkan etmiş, aç kalmış Peygamber'e yedirmiş insanlar bunlar. Ve daveti yüklenmiş ve fetihlerin kendi elleriyle olan insanlar bunlar. Bu da bize gizli davetteki örgütlenmenin ve planlı programlı çalışmanın önemini ne yapıyor? Gösteriyor. Yine gizli davet döneminde arkadaşlar ilgimizi çeken ve dikkatimizi çeken bir nokta var. Bakın davet gizli olabilir ama tevhid hiçbir zaman gizli değildir. Davet herkese açıklanmayabilir ama Peygamber aleyhissalatü vesselam insanlara tevhidi anlatırken yok anlamazlar, yok şimdi ben bunlara sizin babalarınız cehennemlik dersem işte bunlar belki kabul etmezler gibi bir düşünce de kesinlikle değil. Ebu Bekir'e anlattığına bakın Halid İbni anlattığına bakın. Ali'ye ya, çocuğa anlattığına bakın. Ondan sonra peygamberin yanına gelen cahiliyede İbrahim'in dini olan adamı anlattığına bakın. Ve Hz. Ebubekir'in peygamberin yanına getirdiği adamlara Hz. Osman Zübeyir, Abdurrahman'a anlattıklarını bir okuyun. Göreceksiniz ki hep değişmezdir. O da ne? La ilahe illallah. Ve peygamber la ilahe illallah dinle yetinmiyor. Çünkü la ilahe illallah olur ki anlamazlar. Diyor ki, la ilahe illallah diyeceksiniz, şadir edeceksiniz ve ve Allah'ın dışında ibadet edilen, fayda ve zarar vermeyen lat ve Uzda ve bunun dışındaki bütün ibadet edilenlerden ne yapacaksınız? İbadet edilenlerden uzak duracaksınız. Peygamberin zaten bunu söylemekten başka bir çıkar yolu yoktu. Neden? Ve ma arsalna min qablike min rasulin illa nuhi ileyhi ennehu la ilaha illa ana Biz senden önce hiçbir peygamber göndermeyelim ki ey Muhammed biz ona şunu vahyetmişizdir ki, Allah birdir, la ilahe illallah ve sadece Allah'a ibadet edin. Ve Allah ne diyordu? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye gönderdim. Ve ne diyordu Allah? Ve وَلَقَدْ بَعَثْنَا fi kulli اُمَّةٍ رَسُولًا اَنِي عَبُدُ ve وَشْتَنِبُ الطَّعُودُ Biz bütün kavimlerde bir peygamber gönderdik bu peygamberin ortak davetini bu peygamberlerin ortak insanları çağırdığı şey Allah'a ibadet ediniz ve tağutlardan ne yapınız? ve tağutlardan uzak durunuz tabi bütün peygamberlerin ortak daveti olma hasebiyle ve peygamberimizin daha gelir gelmez çocuktan tutun toplumun içerisindeki en mevki sahibi insana dahi aynı şeyi söylemesinden dolayı biraz manalların üzerinde duralım yani peygamber aleyhissalatü vesselam la ilahe illallah diyor ve la ilahe illallah'a nasıl açıklıyor? Allah'a sadece ibadet etmek ve Allah'ın dışında ibadet edilenleri de inkar etmek. Kendi kavmine bunu bu şekilde açıklıyor. O zaman La ilahe illallah'ın manası neymiş arkadaşlar? Sadece hakkıyla Allah'a ibadet etmeymiş. Bugün bizim toplumumuzda anlaşıldığı gibi yaratan Allah'tır. rızık La ilahe illallah nedir diyorsun mesela adam? Yani yaratanın ve rızık verenin işte kainatın sahibi olanın sadece Allah olduğunu bilmek diyor adam. Buna müşrikler de inanıyorlardı daha gelen müşriklerin ezliklerini anlatırken buna müşrikler inanıyorlardı. Ne diyorlardı Allah Subhanahu ve Teala? "Ve men ve min ve min ve Allah. Yani ey Muhammed sen onlara sor, yerden gören, rızık veren kimdir? Ölüyi diriden, diriyi ölüden çıkaran kimdir? Kainatı düzenleyen kimdir? Sorsan sana bütün her şey elinde tutan kimdir diye sorsan sana diyecekler ki Allah, müşriklerin de bu itikadı vardı ama bu itikad onları İslam dairesine sokmadı. Demek ki bugün bizim anladığınız veya anlaşılan şekilde La ilahe illallah'ın manası bu değilmiş. La ilahe illallah'ın manası sadece ve sadece hakkıyla Allah'a ibadet etmekmiş. Öyle değil mi? Peki biraz ibadetin üzerinde duralım. Çok kısa bir şekilde ibadet nedir o zaman? Yani bu bütün peygamberlerin وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَشْتَنِبُ الطَّغُونَ biz bütün kavimlerde peygamber gönderdik. Allah'a ibadete çağırın insanları ve tağuttan uzak durmaya çağırın. Başka ayet ne diyordu? Herkesi la ilahe illallah'a çağırın diye biz bütün peygamberlere vahyettik. Demek ki la ilahe illallah'ın bir manası neymiş? Kur'an ayetleri, Kur'an ayetlerini tefsir ediyor. La ilahe illallah'ın bir manası da Allah'a ibadet edip tağutlardan uzak durmak. O zaman şöyle bir bakalım. İbadet mefhumu neymiş? İbadet mefhumuna baktığımız zaman bizim toplumumuzda bugüne kadar en çok tahripe uğrayan en çok saptırılan, içi boşaltılan kelime ibadet ne Gidin bugün en kaliteli insanlara sorun, ibadet nedir diye işte ibadet namaz kılmak, ibadet oruç tutmak, ibadet zekat vermek, insanların aklına bu tür şeyler geliyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de Allah pek, bunlar ibadettir, ibadetin içerisine dahildir. Çünkü Şeyhülislam İslam ibadeti tanımlarken ne diyordu? لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَيَرْضَهُ Allah'ın sevip razı olduğu her şey. مِنَ الْاَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَة Gizli ve açık olan amellerden Allah subhane ve sevip razı olduğu her şey ibadettir diyordu. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah teala'nın ibadeti nelere etlak ettiğine bir dikkat edelim. Mesela Yusuf suresinde Allah ve teala ne diyor? Hazri Yusuf'un dilinde hukmu الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوا Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Hakimiyet sadece ve sadece Allah'ındır. Ve Allah kendisinden başkasına ibadet edilmesini yasaklamıştır. Demek ki Allah'ın yanında hakimiyet meselesi ibadettir. Hakimiyeti Allah'tan başlasına veren insanlar, Allah'tan başlasına ibadet etmişlerdir. İsterseniz bunu demokrasiye versin, isterseniz bunu parlamentoya versin, isterseniz ismi Müslüman olan A şapsı, B şafsı, C şapsı fark etmez. Hakimiyette Allah'la tartışan, hakimiyette hak iddiasında bulunan ve insanlara kanun koyan sistemin başına geçen insanlara oyla, sevgiyle, işte ne bileyim onun broşürlerini dağıtmakla herhangi bir şekilde ona destek versin, bu insan ne yapmıştır? Bu insan Allah'tan başkasına hakimiyeti vermiştir. Aynı şekilde mesela Kur'an-ı Kerim'de bizim toplumumuzda en yaygın olan hastalıklardan bahsediyoruz. Allah subhane ve teala ne diyor? وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِيَ اسْتَجِبْ لَكُمْ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَتِهِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَخِرِينَ Rabbiniz dedi ki, bana ibadet edin, bana dua edin sizin duanıza icabet kim benim ibadetimden yüz çevirirse, işte o cehenneme küçültülmüş olarak gelecektir. Allah duayı ne diye isimlendiriyor? Allah duayı ibadet diye isimlendiriyor. Ne diyor da Hz. İbrahim? Ve a'tezirukum ve ma ta'budun min dunillah ve ed'u rabbi ata alla rabbi as'al la akuna rabbi eş-şakiyye falane ma min dunillah. Allah diyor ki İbrahim onlara ve sizin Allah'ın dışında dua ettiklerinizden kaçıyorum. Dua ettiklerinizden kaçıyorum." Ne zaman ki diyor İbrahim onlardan ve onların Allah'ın dışında ibadet ettiklerinden uzaklaştı. Birinci ayette dua dediğine, ikinci ayette Allah ne diyordu? İbadet diyordu. Öyle değil mi? O zaman Peygamberimiz Tirmidzi'ni rivayet etmiş olduğu hadisene diyor ki <gülüyor> Zayıf bir hadislerine diyor ki <gülüyor> Dua ibadetin ta kendisidir. Buradan neyi anlıyoruz biz? İbadet bizim anladığımız şekilde böyle işte sadece namaz, oruç veya toplumun anladığı namaz ve oruç değilmiş. Bundan da ki kim ibadeti Allah'tan başkasına verirse yani duayı Allah'tan başkasına çevirirse bu insan Allah'tan başkasına ibadet etmiştir. Allah bunu peygambere dahi söylüyor. "Ve la tekunen minel müşrikîn. Ey Muhammed müşriklerden olma ve la ted'u min duninillahi mâ lâ yenf'uke ve lâ yedurruk. Fe-in sa'ilt fe-inneke min az-zâlimîn." Ey Muhammed müşrik olma ve Allah'ın dışında sana fayda ve zarar vermeyecek hiçbir şeye de ne yapma? Dua etmediyordu Allah subhanahu ve Teala peygamber aleyhissalatü vesselam. İşte ibadet buydu arkadaşlar. Bu olduğundan dolayı, la ilahe illallah'ın manası, asıl manası bu olduğundan dolayı, o dünkü müşrikler ondan bu kelimeyi duyduğu zaman peygamber aleyhissalatü vesselama bu şekilde hücum ediyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki peygamber aleyhissalatü vesselam onlara diyor siz ve sizin taptıklarınız ve atalarınız hepiniz şirkin içindesiniz. Neden? Çünkü siz darun nedveyi kurarak hakimiyeti Allah'tan alıp Allah'tan başkasına vermişsiniz. Çünkü siz putlara dua ederek, onların fayda ve zarar verdiğine inanarak, siz salih insanların öldükten sonra kainatta tasarruf hakkına sahip olduğuna inanaraktan ne yapmışsınız? İbadeti Allah'tan başkasına vermişsiniz. Bunu anladıklarından dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında böyle tarihin şahit olmadığı bir şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısında durdular. Ve batıl olmalarına rağmen bu yolda her şeylerini feda ettiler. Bedri düşünün, Uhud'u düşünün, Dehi düşünün. Adamlar kervanlarını getirip koyuyorlardı. Al Muhammed'le savaşa gidelim diye. Müşriklerin düşmanlığının sebebi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne anlattığını Ve neye çağırdığını ne yapmalarıydı Anlamalarıydı Aynı şekilde dikkat ederseniz Yine bu La İlahe tanımının içerisinde Bütün peygamberlerin ortak çağırdığı şey Tağut'u inkar etme meselesi Öyle değil mi? Bütün davetçilerin bugün ihmal ettiği insanlara namazla oruçla başladığı insanlar çirkin envai türlüsüne düşmüşken Öyle değil mi? İnsanlara namazla, oruçla başlamalarına rağmen nedir? Peygamber Aleyhissalatu vesselam insanlara tevhidle başlıyordu ve tevhidin içeriği de tağutlardan uzak durmak, Allah'a da ibadet etmek, sadece Allah ibadet etmek. Şimdi ayete bakın. "Fe men yakfur bi tağutin ve yu'min billahi faqad istemsaka bil urvetil vusta." Kim tağutun inkar eder, Allah'a da iman ederse işte safa sağlanan kulpa yapılmıştır. İbn Abbas, Said ibn Jubeyr hak ne diyordu? La ilahe illallah. Yani safa sağlanan kurt la ilahe illallah'tır. İmam Kurtubi bu ayetin tefsirinde ne diyordu? İmam Kurtu diyordu ki Allah şartla gelmiştir. Hepiniz Arapçayı biliyorsunuz. Şart geldiği zaman şartın cevabının da gelmesi lazım. Öyle değil mi? Şart nedir? Kim tagutu inkar eder? Allah'a da iman ederse la ilahe yapışmıştır. İşte cevap gelmiştir. fe var ya buradaki ف, F fe cevabiye sapataklam kulpa yapışmıştır. Peki e, sapataklam kulpa yapışmadığı için ne lazım? Tagutu inkar lazım. İki Allah subhane ve teala iman etmesi lazım. Ve dikkat ediyorsanız Allah Tağutu inkarı kendisine imanın önüne geçirmiştir. Neden? Oysa ilk şart Allah'a iman etmek değil midir? Çünkü insanların çoğu zaten Allah'a iman ediyorlar. İnsanlar tağutu inkar noktasında problem yaşadıklarından dolayı Allah tağutu inkara ne yapıyor? Dikkat çekiyor. Ve mesela e, Peygamber aleyhissalatü vesselam hadiste diyor ya ''Men kâle la ilahe illallah ve kekara bime yu'bedu min dunillah'' ''Kim la ilahe illallah derse'' Ve Allah'ın dışında tapılanları da tekfir ederse, inkar ederse işte o zaman malı canı bize haram olmuştur, Müslüman olmuştur. E zaten La ilahe illallah'ın manasının içerisinde Allah'ın dışında tapılanlara terk etmek de yok mudur? İnkar etmek de yok mudur? Vardır. Neden Peygamberimiz tekrar içinde olan manayı tekrardan tekrarlıyor? Çünkü insanlar Allah'a iman noktasında, La ilahe illallah söylemek noktasında problem yaşamıyorlar. Tağutu inkar noktasında insanlar ne yapıyorlar? Tağutu inkar noktasında insanlar büyük bir problem yaşıyorlar. Bundan dolayı peygamber daha Ali'ye dahi anlatırken La ilahe illallah kelimesini önce bir tafsilata dökmüştü. Lattan uzadan uzak duracaksın. Allah'ın dışında ibaret edilenlerden ne yapacaksın ve bunun dışındakilerden uzak duracaksın demişti. Peki diyelim ki adam Allah'a iman etti fakat tağutu inkar etmedi. Bu adamın hali ne olacak? Bu adamın hali usul-ül fıkıhta biliyorsunuz. Kaida var şartı tanımlarken alimler ne diyorlar? Ma lzem min ademe ve la yelzem min vujudih vujud kendisi olmadığı zaman hükmün ortada kaldığı şey, ortadan kalktığı şey demektir. Örnek abdest namazın şartıdır. Abdest olmazsa namaz olmaz. Öyle değil mi? İman dairesine girmenin şartı tagutu inkar etmektir. Aynı iman Kurtubi'nin dediği gibi şarttır. Şart da ortadan kalktığı zaman la ilahe illallah ne olur? La ilahe illallah ortadan kalkmış olur. Aslında tağutu uzun uzun anlatabiliriz. Geçen sene biliyorsunuz bir iki derste sadece tavutun Kur'an-ı Kerim'de tağut kelimesi sekiz yerde kullanılıyor. Allah subhanahu 8 sekiz manada kullanıyor tavutu. Biz tabi şimdi bunu anlatamayız. Konumuzun pek içeriğinde de değil zaten. Ama şöyle söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de ne manasına geliyordu ilk başta? İnsanları karanlıklardan aydınlıklara çıkaran. Put manasına kullanıyordu insan Allah. Şeytan manasına kullanıyordu Allah. Müslümanların yolunu kafirlerin yolunu Müslümanların yoluna tercih eden insanlara kullanıyordu. Öyle değil mi? Kafirlerin yolunu Müslümanların yoluna tercih eden insanlara. Yani Filistin'deki Müslümanları bırakıp da ondan sonra İsrail'deki Yahudiler için göz gözyaşı, gözyaşı döktüm diyen insanlar var ya. Allah bunları tağut diye isimlendiriyordu Kur'an-ı Kerim'de. Aynı şekilde Allah'ın dışında kanun koyanlara ne diyordu Allah Nisa suresinde? Tağut diyordu ve kendinin dışındaki bütün hükümlere de aynı şekilde ne diyordu Allah subhanahu ve teala? diyordu. Ve yine aynı şekilde Allah subhanahu ve teala ve الذين استنبو والذين Allah'ın dışında ibadet edilen her şeye tagut ismini i'tlaf ediyordur. Alimlerin de taguta yapmış oldukları yorum genelde ne? bu çerçevede dönüyor. Ve aynı şekilde neydi arkadaşlar İbn Kayyim'in tanımı en güzel tanımdı. Et tagutu huwa Ve Neydi manası? Kulun haddini aştığı her şey nedir? Kul için tavuttur. Allah'a karşı Allah'ın çizmiş olduğu hududu aşmak kul için nedir? Kul için tağutlaşma noktasıdır. Ve her kavmin Allah'ın dışında kendisine muhakeme oldukları, tartışmaları kendisine götürdükleri insanlar nedirler? İnsanlar o kavmin tağutudurlar. Aslında bu meteleri uzun uzun işlediğim işte gibi anlatmak da var ama daha önce de anlattığımız için şimdilik burayı ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Demek ki Allah'ın Kur'an içerisinde en çok dikkat çekmiş olduğu tavut nedir? Ne için söylüyoruz bunu? Ta ki iman ettiğimizi iddia ediyoruz ya biz. İman ettiğimizi iddia ediyoruz. Tahtu inkar etmiş olalım ki Allah hakkıyla iman edelim. Diyeceksiniz ya o kadar da mühim mi? Allah subhanehu ve teala Nisa suresinde diyordu ki e ve min en Ey Muhammed sen sana ve senden önce indirilene iman ettiklerini zan edenleri gördün mü? Allah imanlarını boşa çıkardı bu insanların. İman ettiklerini zannediyorlar. Peki ne yaptılar ki bu insanlar? Bunların imanı zam mertebesine geldi, iman dairesine çıktılar. Yuridune en yetahakemu ila't tavut. Onlar bu muhakeme olmak isterler. Aralarında bir anlaşmazlık çıktığı zaman sana benim hükümlerime değil de tavutî sistemlerin veya Allah'ın dışındaki kanunlara ne yapmak isterler? Müracaat etmek isterler. Ve kad umiru Ve onlar bunu inkar etmekle ne olmuşlardı? Emrolunmuşlardı diyor Allah Subhanahu ve Teala. Biz de, nasıl ki bu adam tağut'u inkar edemediğinden dolayı, arasında bir adamla anlaşmazlık çıktı. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hükmüne razı olmadı, Kâb-ıb-i Eşref'e gitti. Öyle değil mi? Allah subhanahu aleyhi bunun iman dairesinden çıkardı. Bu iman ettiğini zannediyor dedi. Biz de iman ettiğini zanneden insanlardan olmayalım. Tağut'u tanıyalım. Tağutun, demek ki Kur'an-ı Kerim'de şeytanmış heva hevetmiş, Allah'ın dışında ibadet edilen putlarmış, kainata tasarruf hakkına inanılan işte... Ee, Veliler, misalihlermiş müşriklerini yaptığı gibi ve bizim zamanımızda en yaygın olan Allah'ın dışında kanun koyan nelermiş? Sistemlermiş Allah'ın literatüründe tavutun manası. Peygamber aleyhissalatü vesselam da insanları ilk başta ne yaptı? İnsanları ilk başta buna davet etti. Ne dedik bu noktayı anlatırken ilk başta? Davet gizli olabilir ama tevhid hiçbir zaman gizli değildir arkadaşlar. Davet gizli olabilir, tevhid hiçbir zaman gizli değildir. Bir. iki, Davet merhale merhale ilerleyebilir. Her merhale yeni başladığında önceki merhaleyi kapatır ama hiçbir merhale tevhidi kapatamaz. Medine dönemindeki ayetlere bakın, Mekke'deki gizli dönemdeki ayetlere bakın, açık dönemdeki ayetlere bakın. Her dönemde ayetler tevhidi yapıyor? Daha da insanların zihninde saklamlaştırıyor. O zaman davetçi merhaleler atlayabilir. Bu önemli değildir. Ama merhale atlarken bir bir şey vardır ki onu hiçbir zaman atlayamaz. Her manhaleye tevhidle atlamak zorundadır ki insanlarda tevhid ne yapsın? insanlarda tevhid yerleşsin. Ve buradan da gene neye çıkıyoruz? Sonuç olaraktan bütün peygamberlerin ve bizim peygamberimizin ortak daveti neydi? İnsanlara kuru kuru la ilahe illallah demek değildi. Öyle değil mi? Kuru kuru la ilahe illallah dediği zaten insanlar pek anlamıyorlardı bir şey. Şimdikilerin anlamadığı gibi insanları sadece Allah'a ibadet edip Allah'ın dışında ibadet edilen her şeyden ne yapmak? Yüz çevirmek ve onları inkar etmeye insanları ne yapıyorlardı? İnsanları çağırıyorlardı. Ve yine arkadaşlar burada şöyle bir noktaya daha değinebiliriz. Arkadaşların aklına şöyle bir soru gelebilir. De diyebilirler ki, biz Tövbe suresini okuduğumuz zaman Allah subhane ve teala diyor ki فَاِذَنْ سَلَخَ الْاَشْفُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَتُّبُهُمْ Haram aylar çıktığı zaman bütün müşrikleri yakaladığınız yerde ne yapın? Yakaladığınız yerde öldürün. Ve Allahu Teala yine mesela Yahudi ve Hristiyanlar için ne diyordu? katilul la yu'minuna ma ve kitab hatta an Allah Resulüne iman etmeyen, Allah Resulünün haram kıldığını haram, helal kıldığını helal kabul etmeyen, İslamiyet diniyle dinlemeyen Yahudi ve Hristiyanları köklerini kazıyın, öldürün, ta ki ne yapana kadar, ta ki Cizye verene kadar ve küçültülmüş olana kadar. Ve Allah ne diyor o suresinde? "Vakatiluhum hatta ve Onlarla din sadece ve sadece Allah'ın oluncaya kadar onlarla ne yapın? Onlarla savaşın. Ve ne diyordu Allah mesela? "Ve vakatil'l-müşrikine kaffatan kema Müşrikler sizinle topluca savaştıkları gibi siz de onlarla ne yapın? Siz de onlarla toplu bir şekilde savaşın. Bir kardeş sorabilir. Ya biz e, Tefsirleri açtığımız zaman alimler genelde neredeyse ittifak seviyesinde diyorlar ki bu ayetlere ayat-ı seyf diyorlar. Kılıç ayetleri diyorlar. Bu ayetler kendinden önceki merhaleyi kaldırmıştır diyorlar. Öyle mi? etmiştir diyorlar. Bu ayetler, cihad ayetleri kendinden önceki merhaleyi nesletmiştir. E şimdi sen de kalktığın gizli davet diye bir şeyden bahsettin. İnsanların, e şimdi daha geleceğiz mesela açık davete ve insanların eziyetlerini yüklenme. Sabır etme. Geçen dersimize mesela anlattı. Nasıl olacak o zaman? Şimdi bizim bildiğimiz bir şey bir şeyi nesketi mi? Onun hükmünü ortadan ne yapar? Ortadan kaldırır. Nesk'ın tanımı neydi usulde? Rasulü hükmü bir <gülüyor> delilin muterakin. Sonradan gelen bir delille önceki delilin hükmünü ne yapması, ortadan kaldırmaktır. Nasıl buna cevap verebiliriz arkadaşlar? Din tamamlanmıştır. El yahu me ekmel Artık Allah subhanahu wa تعالى bize dini tamamladığını söylüyor. Peki nasıl bu gizli davet dönemini anlayacağız? Gizli davet döneminde de müşriklerle cihat yine Müslümanların üzerine farzdır. Gene farzdır. Tevhidi açıklamak gene Müslümanların üzerine farzdır. Ama kudret olmadığından dolayı sadece bu ne yapılır? Bu ertelenir. Ve yine aynı şekilde usulle bir kaide var biliyorsunuz. مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا Eğer bir şeyin yerine gelebilmesi için tamamlanabilmesi için başka bir şeye ihtiyaç varsa o da ne hükmünü alır? O da vacip hükmünü alır. O zaman insanların müşriklere karşı kafa tutması ayaklanabilmesi için davete ve insanların tevhidi insanlara yerleştirmeye ihtiyaç varsa bu merhalede ne olmuş oluyor? Bu merhalede vacip olmuş oluyor. Ama diyelim yeryüzünün bir yerinde herhangi bir cemaat çıktı. Belli bir kuvvetleri var. Belli bir seviyeye ulaşmışlar. Biz gizli davet yapacağız diyemezler. Öyle değil mi? Gizli davet kimin içindir? Gizli davet Gücü olmayan, mustaz'ap olan insanlar içindir. Mesela örnek Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam adama ne diyordu? Salli kaimen feillem testatih fekaiden feillem testatih feala cenbi feillem testatih feevmi iman Ey adam namaz kıl, ayakta kılamasan oturarak kıl, oturarak kılamasan uzanarak kıl, uzanarak kılanmazsan kıl. ima ederek ne yap? İma ederek namaz kıl diyordu. Demek ki namazın farziyeti bakıdır. Ama gücü yetmediğinden dolayı ayakta kılma şekli ne yapmıştır? O adamdan bunun mükellefiyeti düşmüştür. Ve Allah ne diyordu? لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَسَّنْ اِلَّا وُسْعَهَا Allah kimseye gücünden daha fazlasını yüksemez, yüklemez. فَتَّقُ اللّٰهَ Allah'tan gücünüzün yettiği kadar ne yapınız? Korkunuz. O zaman şunu anlayacağız. Asıl olan müşriklere susmak, onların edasını yüklenmek, daveti gizlemek değildir. Asıl olan ve dinin üzerinde olduğu son emir, nasıl müşriklerin bizimle topluca savaştıkları gibi bizim de onlarla topluca savaşmamızdır. Fakat bir amelin yapılabilmesi için iki tane şart vardır. Öyle mi? İlim ve kudret. Biliyorsunuz bu meseleleri. ilim ve kudret şartı vardır. Kudret olmadığı zaman amelin mükellefiyeti insandan düşer. Ne zamana kadar? Ta kudreti elde edene kadar. Aynı şekilde bugün veyahut da bu halde olan Müslümanlar için nedir? Bu halde olan, bu nokta önemlidir yani. Asıl olan gizlilik değildir. Asıl olan Mekke dönemi değildir. Mekke dönemi kalkmıştır ortadan. Asıl olan son renayetlerdir. Fakat kudret olmadığından dolayı ne yapıyoruz? Kudret olmadığından dolayı bunu ileriye erteliyoruz. Ve biz de Peygamber'in durumunu yaşadığımızdan dolayı düşünüyoruz en güzel menheç onun menhecidir. Allah demiş ki, rasulullahi Sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır demiştir. Buna uyaraktan biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam metodunu ne yapıyoruz? Buna uyaraktan biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam metodunu alıyoruz. Tabi burada bazı insanlar bu noktayı biraz sattırıyorlar. Yani işte biz Mekke dönemindeyiz. İşte biz gücümüz yok. İşte biz ondan dolayı kafirleri dost tutuyoruz. İşte ondan dolayı kafirlerin yanındayız. Kimse bizi papazların yanından başka bir yerde göremez. Öyle değil mi? Bazı insanlar bunları bu tür noktalarda kullanıyorlar. Veya işte kendilerince yeni bir fıkıh çıkarmışlar. Maslahat adı altında. Buna göre amel ediyorlar. Bu devreye dikkat ederseniz Peygamber aleyhissalatü vesselam zayıftı. Öyle değil mi? arkadaşlar? Hiçbir gücü kudreti yoktu. Ve Mekke döneminde yaşıyordu. Ama bir güne bir gün müşrikleri dost tuttuğunu göremezsiniz. Bir güne bir gün bir müşriye sevgi gösterisi yaptığını göremezsiniz. Bir acil Ebu Bekir ne diyordu? Sen müşriklerin akıllarını kıt görüyor musun? Sen onların atalarının ateşte olduğunu ediyor musun onların atalarını. Bu neydi senin anlattığı ney Muhammed diyordu. Demek ki hangi aşama doğrusu olsun. Zayıflık demek öyle değil mi? Dini tahrip etmek insanların heva ve hevesine göre dini anlatmak değilmiş. Sen zayıflık anında da dini Allah'ın indirdiği şekilde, tevhidi olduğu gibi anlatıyorsun. Velev insanlar kabul etsin, velev etmesin. Velev onların babalarından gördüğü dine uygun olsun, velev olmasın bu fark etmez. Sen bu şekilde dinini yapıyorsun? Sen bu şekilde dinini anlatıyorsun. İsteyen tabi oluyor, isteyen ne yapmıyor? İsteyen tabi olmuyor. Senin elinde cennetin, cehennemin anahtarı yok. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرُ De ki Muhammed, hak Rabbinizden gelmiştir. Kim istiyorsa iman etsin, kim de istiyorsa kafir olsun. Öyle değil mi? Ve hidayet nedir? Hidayet Allah subhane ve teala'nın Yine bu gizli dönemde arkadaşlar, dikkatimizi çeken bir nokta daha var. Peygamber aleyhissalatü vesselam davet ettiği insanları seçiyor. Rastgele insanlara daveti götürmüyor. Öyle değil mi? Zaten daveti özel şahıslara yapacak. Özel şahıslara yaparken de her karşısına gelen değil de tanıdığı insanlara davet yapıyor. Mesela kime? Hazreti Ebu Hazreti Ebu Bekir, biliyorsunuz peygamber aleyhissalatü vesselamın en samimi arkadaşı ve toplumda kişilik sahibi olan bir insan. Ali peygamberimizin yanında büyümüş. Onun terbiyesi. Zeyd Hakeza. Hazreti Ebu davet etmiş olduğu insanlara bakın mesela. Osman Zübeyr Salha hep tanımış olduğu insanlar. Öyle değil mi? Ve bunların daveti götürdüğü insanlara bakın. Ya yanında köledir. Ona anlatmıştır daveti. Hani biliyor ki sahibinin sırrını gidip insanlara ifşa etmeyecek. Öyle değil mi? O zaman... İslami hareketle davete başladığı zaman eğer gizli davet aşamasındaysa, aşamasındaysa ne yapması lazım mutlaka? Daveti götürdüğü insanları çok titiz bir şekilde seçmesi lazım. Ve konunun başında dediğimiz gibi gerçekten bu basit bir nokta değil. Bu gizli davet döneminde kitaplarda ismi geçen insanlara bakın hepsi sonuna kadar daveti omuzlamış insanlardır. Neden? Çünkü peygamber ve ilk davetçi olan Ebubekir Bekir bunları öyle güzel seçmişlerdi ki öyle güzel tespit etmişlerdi ki genelde ahlak sahibi olan insanlar. Genelde toplum içinde böyle biraz e, köle dahi olsa itibarı olan, yalan konuşmayan, yani böyle toplumun içinde belli bir yeri olan insanlar bu tür insanları seçtiler ve daveti ne yaptılar? Ve daveti bu tür insanlara anlattılar. Ve konunun başına dediğimiz gibi bundan dolayı hep hani diyoruz ya işte ilk nesil çok güzel terbiye edildi. Öyle değil mi? ilk nesilin terbiyesi çok güzeldi, ondan dolayı bu seviyeye geldiler. Çok kısa bir dönemde dünya İslam medeniyetini kurdular diyoruz. İşte ilk dönemin terbiyesi neyle oldu? Şahısların özel olarak seçilmesi, az ve öz insanın seçilmesi ve bunlarla tek tek özel olarak ilgilenmesiyle ne yapıldı? İmma, hepsini bir araya toplama metoduyla Erkam'ın evinde olduğu gibi hücre destleri dediğimiz bugün örgüt dilinde bunlara hücre destleri diyorlar. Hücre destleriyle veyahut da nelerle arkadaşlar veyahut da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tek tek böyle, hepsine gidip Kur'an-ı Kerim'in inen ayetlerini anlatması veyahut da birini anlatıyor, o gidiyor, onu anlatıyor Bu ama örgütlü bir şekilde ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onları 3 sene içinde böyle dünyaya Avrupalıların hani müsteşliklerin bugün kitaplarda görüyoruz ya peygamberi övmelerini, sahabeyi övmelerini, ilginç ilginç yorumlarını görüyoruz. Onları bu seviyeye getiren kafirlerin dahi ağzını açıkta bırakan sadece ve sadece peygamberin kendi kafasından değil de Allah'ın indirdiğini onlara anlatması. Yani bak bu da önemli. Kendi kafasından değil de Allah'ın indirdiğini onlara anlatması ve az öz seçili insana daveti götürmesiyle ne olmuştur? Olmuştur. İşte buradan kaynaklanarak mesela neyi söyleyebiliriz çok rahat bir şekilde? Bugün eğer konferanslar, radyolar, gazeteler genele hitap eden şeyler olursa güzeldir. Yani genel konuları işliyor mesela Müslümanların zihninde bazı şeyleri yerleştirmek için güzeldir. Fakat eğer bir cemaatin seslerini terbiye etmek için ki şu anda genelde kullanıldığı alan odur. Hani bir vakfın şeyine genelde o vakfın adamları katılırlar. Bu yanlıştır. Neden? Çünkü gazete, radyo, konferanslar yoluyla sen kimin ne seviyede senden ne aldığını bilmiyorsun. Kimin ne seviyeye geldiğini bilmiyorsun. Ve ciddi manada bir örgütlenme söz konusu olmuyor. Böyle olmayınca da sen hiçbir ama gizli davetin ne zaman bitirilmesi gerektiğini ve açık davete ne zaman başlanılması gerektiğini ne yapamazsın? Kestiremezsin. Ee, vaktimizi doldurduk. İnşallah bir dahaki haftaya da namaz meselesini anlatacaktık. Onu da artık haftaya ne yaparız? Namazın önemini ve bu aşamada neden diğer hiçbir farzın değil de Sadece ve sadece namazın indirildiğini inşallah bir dahaki haftada bu konuya ve cahiliye ee, gizli davet döneminin özelliklerine dair birkaç özellik daha var İnşallah onları da Allah takdir ederse anlatmaya çalışırız. Ve ahiru davana enel hamdulillahi alamin.